82. Konunun devamı: Allah seni bağışlasın, beni bağışla dedi. Rasulü Ekrem, yardımcın kimdir? dedi. Halam, Hatim'in oğlu Adi'dir. dedi. Rasulü Ekrem, Allah ve Rasulünden kaçan Adi mi, diye sorunca Halam, Rasulullah'a hitaben, beni bağışla dedi. Rasulü Ekrem, Halam'ı geçtikten sonra peygamberin yanında bulunan bir kişi zannedersem Hazreti Ali'ydi, Halam'a Rasulü Ekrem'den bir binek iste dedi. Halam da Rasulü Ekrem'den bir binek istedi ve Rasulullah da ona bir binek verilmesini emretti. Adi diyor ki, halam bana gelerek dedi ki, babanın yapmadığı bir işi sen yaptın, haydi Rasulullah'a ya isteyerek veya korkarak git, falan adam Rasulullah'a geldi, ondan iyilik gördü, falan adam geldi ondan iyilik gördü, dedi. Adi diyor ki, Rasulullah'a vardım, baktım yanında bir kadınla birkaç veya bir çocuk bulunuyordu, Anladım ki o ne Kisra'dır, ne de Kayser'dir. Resul-ü Ekrem, ey Hatim'in oğlu Adi, seni kaçıran nedir, la illallah demek mi seni kaçırttı, acaba Allah'tan başka Mabud var mıdır, seni kaçıran nedir, elahu ekber demek mi seni kaçırttı, acaba Allah'tan daha yüce bir şey var mıdır, dedi. Adi diyor ki, ben Müslüman oldum, baktım ki Resul-ü Ekrem'in yüzü güldü ve dedi ki, Allah'ın gazabına uğrayanlar Yahudiler, sapıtanlar ise Hristiyanlardır. Bu sözle Fatiha suresinin son ayetleri kast edilmektedir. Adi diyor ki, sonra Resulullah'tan bir şeyler istediler. Bundan ötürü Hazreti Peygamber Allah'a hamdu senalar ettikten sonra şunları söyledi. Ey insanlar, sizin için nafakanızdan fazla olanı vermek vardır. Bunun üzerine bir kişi bir sağ getirdi. Bir kişi bir sağının bir kısmını, bir kişi bir kabza, bazıları da kabzanın yarısını veya bir parçasını getirdiler. Şu be, zannıma göre adi şöyle söylemiştir. Kimi bir hurma, kimi bir hurmanın yarısını getirdi, dedi. Herhangi biriniz Allah'a mülaki olduğunda Cenabı ı Hak da benim söylediğimi ondan soracaktır. Seni işitir, görür kılmadım mı? Sana mal ve çocuk vermedim mi? Sen bana hangi azıkla geldin? O zaman kişi sağına soluna, önüne ve arkasına bakacak, hiçbir şey görmeyecektir. Ancak yüzüyle ateşten kendisini koruyabilecektir. O halde ateşten korunun ve levki bu bir hurmanın yarısıyla, parçasıyla olsa da, eğer bu da yoksa güzel bir konuşma ile olsun, ben sizin için fakir olacaksınız diye korkmuyorum. Kesinlikle Allah size yardım edecek ve verecektir. Sizin için dünya hazineleri fethedilecektir. Öyle ki kadın tek başına hayırden kalkıp Medine'ye veya daha uzak yerlere gidecektir ve nefsi için hırsızdan, yol kesiciden de korkmayacaktır.